Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kitabımızın üçüncü bölümündeyiz. Bu üçüncü bölüm dedi ki Kur'an-ı Kerim okunurken nasıl okunacağıyla ilgili bir bölüm. Yani eda etmeye dönen bir bölüm. Bunların altı kısım dedik bunlar. Bilmemiz gereken. Beş tanesini anlattık zaten. Bugün altıncısını Anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'i okurken, eda ederken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi idağam. Allah azze ve esou, altıncısı el idağamu, altıncısı da idagamdır demiş. İdağam nedir? İdağamın tanımını hatırlayan var mı? İdağamın tanımı. İki tane harfim birbirine geçirilmesi demek idgâm ee, buna yani iki tane harf var tabi o tanımda idgâmü mütecanisin değil o sadece idgâmı bir tane çeşidini tarif etmiş onun için idgâlu harfeyni e, desek fi harfin vahidin daha doğru olur iki tane harfin tek bir harf olaraktan okumak iki harfi birbirine geçirmektir idgâm Diyor ki bizim metnimizde 83. deyitte fi kelimetin, ay kilmeteyini indhel harfun bi huw al idgam yuql. Fi kilmetin, ay kilmeteyini harfun bi huw al idgam yuql. Fi bir kelime de tek bir kelimenin içinde. Ay kilmeteyini veya iki ayrı kelimede. iki kelimede indekhel. Şayet girerse harfun harf. Bir mislin misliyle harf kendi misliyle iç içe geçerse, birbirine geçerse. ister bu bir kelimenin içinde olsun. <gülüyor> tek bir kelime olsun. isterse bir kelimenin son harfiyle ikinci kelimenin ilk harfi aynı cins olduğundan dolayı birbirine geçsin. Yani iki kelimede olsun. Fark etmez. Huyel <gülüyor> idgânü o idamdır, yok denilir. O idamdır, yok denilir diyor. Şimdi e, idam dedi ki, ''İdhâl-ül harfeyin, iki tane harfi birbirine geçirmektir. İster tek bir kelimenin içinde olsun, ister iki kelimenin içinde olsun fark etmez. İki kelimeden nasıl olur? Bir kelimenin son harfi de ikinci kelimenin ilk harfi idamı gerektiren harfler olursa, iki kelime de idam olmuş. Olur. 3 sebepten dolayı Araplar idgam yaparlar. Yani 3 sebep vakı olduğunda Araplar idgam yaparlar. Bunlardan bir tanesi temasul. Temasul yani temasul bel tekfe ile iki tane misil olan, aynı olan harf bir cümlenin içerisinde peş peşe gelirse veya biri bir kelimenin son harfi öbürü de ikinci kelimenin ilk harfi olur da peş peşe gelirlerse buna ne deniyor? Buna idgam deniyor. Yani iki harfi tek harf gibi okuyoruz. Mesela ne gibi? Medde, şedde gibi. Aslında medde, Medede, iki <gülüyor> tane del peş peşe gelmiş bir kelimenin içerisinde. Biz ne yapıyoruz? Medde, şedde diye okuyoruz bunları. Ve e, Fena radihat ticaretuhum فَنَا رَبِحَدْ Bu birinci kelime. رَبِحَدْ Sonunda ta var. İkinci kelime de تِجَارَةُهُمْ Onun da başında ta var. İki tane harf aynı cins olunca iki farklı de gelse bir bunları tek kelime. Şöyle okumak yanlış. فَنَا ticaret تِجَارَةُهُمْ diye okumak yanlış. فَنَا ticaret تِجَارَةُهُمْ Sanki tek harfmiş gibi okuyoruz. Veya mesela Musa Aleyhisselam'ın kısasında söylediği gibi Allah'ın Ani dırab, bi asar kel hajar. Ani dırab, bi asar kel hajar. Ani dırab, dırab. Emir sonundaki haf ba, öbür ondan sonra gelen kelimenin başladığı hafte bir asar ke, o da ba. İkisini birleştirince ani dırab, bi asar kel hajar. Okuyunca da ani dırab, bi asar kel hajar diye okuyoruz. Bu temasül. Yani iki tane aynı hafin peş peşe gelmesi de. Bir de ile takarub var. Takarub. Takarub ne demek? <gülüyor> mahreçleri farklı fakat sıfatları aynı olan harflerin peş peşe gelmesi. Mahreçleri farklı <gülüyor> fakat e, Estağfurullah izin ver çok özür dilerim. Takarub mahreçleri ve sıfatları bir olan harflerin peş peşe gelmesi. Takarub mahreç ve sıfatları Aynı olan iki tane harfin, birbirine yakın olan iki tane harfin peş peşe gelmesi. Şimdi mahreç ne? Sıfat ne? Mahreç herhangi bir kelimeni çıkarırken kelimenin çıkış noktasına, dilimizin, damağımızın o kelimenin en çıktığı alt sınıra ne diyoruz? Mahreç diyoruz. Sıfat ne peki? O harfi çıkarırken harfe yüklemiş olduğumuz kalınlık, incelik, harfi şişirmek, Harfi yukarıya doğru okumak, aşağıya doğru okumak, bunlarda harfin sıfatı, sıfatı diyoruz. Mesela örneğin nun ve lam kelimesi nun derken dikkat edin nun dilimiz nereye diyor nun derken ön dişinizin değil mi? Lam derken nereye diyor aynı yere diyor nunlam. Demek ki bir ikisinin bahiyeci bir dil aynı yere diyelekten çıkıyor. Sıfat olaraktan nun ve lam'ı okurken ekstra bir sıfat katıyoruz nun ve lamı katmıyoruz yani kalınlık incelik ve benzeri gibi ekstra bir sıfat yüklüyormuyuz? Hayır. Sıfatlara menbaheseli bir geldiğinden dolayı mesela ne diyoruz o zaman? Velakin la yeshurun diyoruz. İdran <gülüyor> bil ne buradan geliyor zaten. İdran bil ne gibi mesela idran bil ne buradan? Geliyor ikisini birleştiriyoruz. Velakin la yeshurun diyoruz. Bir tecavüz var. Yani iddiamı gerektiren sebeplerden bir tanesi o da tecavüz. Makreçler aynı Fakat sıfatlar farklı olursa e, bu harfler de iddiam oluyor. Mahreç aynı. Sıfatlar birbirinden farklı. Mesela örnek T ve A. İkisini çıkarırken dikkat edin. Aynı yerden çıkıyor ikisi de. T de ta da aynı yerden çıkıyor. Makreşler bir. Sıfatlar aynı peki değil. T derken mutlak olaraktan söylüyoruz. T diyoruz. Ama ta derken ta'yı şişiriyoruz. Kalınlaştırıyoruz. Tefhim yapıyoruz harfte. Farklı bir sıfat yüklüyoruz. Makreşleri bir. Sıfatları farklı. Veya mesela dal ve te. E, dal ve te gibi. Yine aynı sıvı. E, Makreş noktaları bir. T diyoruz, bu de dal diyoruz. Dalı yukarıya doğru okuyoruz. Yani direkt çıkarmıyoruz, böyle yukarıya doğru çıkarıyoruz. Bir sıfat yüklüyoruz. Bunlar yan yana geldiğinde, makyacı bir sıfatı farklı, bunlar da idam olurlar. Mesela ne gibi? Kad ucibet da'vetukuna. Yani kad Sonunda T var. Da'vetukuna. Diğer kelimenin ilk harfi de dal. T ile dal yan yana geldiğinden dolayı, ne diyoruz? Kad de de, kad okuma. diyoruz? ikisini tek bir harf gibi okuyoruz. Ayet-i Kerime'de geldiği gibi. Ya da sarftan hatırlarsanız özellikle iftial iftial babında iftial babını okurken e, faul feylle yan yana geldiğinde bazı harfler vardı. Tek harf haline getiriyorduk onları. Öyle değil mi? İşte orada bir çoğu bir baba dahil olan bir mesele. Oradan geliyor uygulamda. Bu idam, gerektiren sebepler bunlar aynı zamanda. Fakat diyecek ki 84. beytte Lakin Abu Amr biha len yudhime illa bi mevdi ayni nassan ulime. Lakin Abu Amr biha len yudhime illa bi mevdi ayni nassan ulime. Lakin Abu Amr biha len yudhime. Bu sebepten ötürü idgam yapmamıştır. İlla bimeydi ayni. Sadece iki yerde idgam yapmıştır. Nassan ulume. O da ondan nas olaraktan bilinir. E, nas koymuştur çünkü. Şimdi ne oldu? Demek ki kiratimanlarının çoğu idgamı bir kural çerçevesinde yapmış. Yani ortaya önce bir kural koymuşlar. Kur'an-ı Kerim'den bir kurala uygun olan hepsinde idgam yapılabilir. Demişler. Ebu Hamr ise bir kural çerçevesinde ibdam yapmamış. Sadece Kur'an-ı Kerim'de iki yerde ibdam yapmış. Onlardan ne? O ibdam yaptığı yerler biri Bakara suresinde fe iza kadeytum menasikukum ayetinde fe iza kadeytum menasikkum şeklinde iki tane kafı birbirine geçirmiş. Menasikukum değil de menasikkum şeklinde yapmış. Bir de ee, bu nasıl bir nele indirimi sureyette? Ma salak fi saker, ma salak fi saker, ma salak fi Demiş iki tane kafı tek bir haf gibi okumuş. bu da. Abu Amr'in bir kaide çerçevesinde değil de, sadece belli yerlerde, ondan nasıl olarak bilinen, bize malum olan yerlerde idam yaptığını gösteriyor. Evet, bu idam bu şekilde üçüncü aykıtta bitmiş olduk. İdegamla beraber üçüncü akdide bitirmiş olduk. El-Aktur-Rabi'i Dördüncü Akd kitabımızın dördüncü bölümü Lafızlara dönem bölümdür. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilgili bazı mes'eleleri ele alacak. O da yedi çeşittir. el ve-Thani 1. ve 2. kısım el-garibu ve'l-mu'arrab. Garib ve mu'arrab kelimelerdir. Birincisi o zaman garip ikincisi de mu'arrab olan kısımları bize anlatacak. 85. beyitte diyor ki: Yurca'u'l-nakli ledal garibi ma ca'a kel-mishkati fi't-ta'ribi. Yurca'u'l-nakli ledal garibi ما جاء كل مشكاتي في تعريبي يرجع دولف للنقل نقلة نقل denur la galarid garip غريب olan kelimelerin yanında yani garip kelimeleri anlamak için naqle denur Arap kitabı levatlarına döndür nasıl anlam vermiş Araplar ona bakılır ma caa kel ma جاء kel مشكاتي ma جاء geldi ve gelen kel مشكاتi مشkat kelimesi gibi fil taaribi Muarraba örnek olaraktan, taribe örnek olaraktan demiş. Birinci konumuz ne? el garip 85. Beyt'in birinci kısmında Yurcaudin nakliyle el bu garibi anlatıyor. Bundan sonrası ise Muarrabi anlatıyor. Garip ne demek? Garip, Arap yuvatında garip yabancı olan kimseye deniyor. Yani herhangi bir bölgede tek başına olan, çevresini tanımayan, Yardıma muhtaç olan insana garip deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklo edilen bir şeyde ''Kun fiddunya ke garip.'' Dünyada sanki sen garipmiş gibi ol, diyor Allah Resulü. Yani sanki orası senin aslı vatanın değil, her an oradan göçeceksin, sadece sefer için oraya uğramışsın gibi garip ol, diyor. Garibin manası bu. Peki istilahta garip ne demek? İstilahta garip ma yakfa mânahu li kıllet az kullanıldığından dolayı manası kapalı kalan kelimeler demek ma yakhfa ma'nahu liqillati isti'malihi az kullanıldığından dolayı manası kapalı kalan kelimeler demek ya yani bazı kelimeler var günlük hayatta çokça kullanıldığından dolayı herkese manası açık çünkü herkes onu zaten kullanıyor konuşurken ama bazı kelimeler var mesela sadece edebiyatçılar kullanıyor o kelimeyi. Halile avamdan biri onu duyduğu zaman sözlüğe dönme ihtiyacı hissediyor. Çünkü o kullanmadığı için onun manasını bilmiyor. Yabancı değil kelimesinden. Kelime ile vatınasından fakat az kullanıldığı için. Veya siyasilerin kullandığı birçok terimi mesela normal sıradan insan duyduğu zaman anlamıyor. Sözlüğe bakma ihtiyacı hissediyor. İşte Kur'an'da da bazı kelimeler var günlük hayatta çokça fazla kullanılmadığından dolayı İnsanlar bilmiyorlar o kelimelerin manalarını. <gülüyor> Yabancı gibi duruyor o kelimeler. Mesela ne gibi? Hem Ömer radiyallahu anh'tan hem de Ebu Bekir radiyallahu anh'tan nakledilen bu Kur'an-ı Kerim'de ve fakiheten ke ayet-i kerimesiyle ilgili bu cennet nimetlerini anlatıyor Allah. Meyve var orada. Bir de eb var orada diyor. Hem Ömer hem de Ebu Bekir radiyallahu anh'ın diyorlar ki fakiheyi anladık. Meyve de bu ebbe'nle yani biz bunu anlamadık. Demek ki Kureyşin lügatında ebben kelimesi kullanılmıyor. Mesela İbn Abbas diyor, daha önce de söylemiştim bunu. Ben fatara kelimesinin anlamına geldiğini bulmuyordum. diyor. Oysa Arap lügatini en iyi bilen sahabelerden bir tanesi İbn -i Abbas ama ben fatara kelimesini bilmiyordum. Diyor. Niye? Çünkü fatara kelimesi Bedevilerin, Yemenlilerin daha çok kullandığı bir kelime. Kureyşin kendi arasında şiirlerinde kullandığı bir kelime de değil. <gülüyor> i̇bn Abbas diyor ben ne zaman ki bir iki tane e, bedevinin bir kuyu kazarken kuyu kime aitse işte? önce ben önce ben ene fatartuha ene fatartuha deyince ben anladım ki ilk başladan yani yaratırken bir şeyi yücat ederken ilk başladana fatır e, deniyor ben oradan anladım diyor. E, i̇bn Abbas'ın bu kelimeyi bilmemesinin sebebi ne? Dediğimiz gibi Kureyş'in şiirlerinde ve Kureyş'in dilinde bu kelimenin kullanılmıyor olması. İşte bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de var olan ve Arap olanın dahi ilk okuduğunda anlamadığı kelimelere ne deniyor? Garip kelimeler deniyor. Diyor ki bizim şeyimiz müellifimiz Yurca'ul Nakl'i la'l-garib. Garip bir kelime görüldüğü zaman nakle başvurulur. Yani Arapların şiirlerine, Arapların nasıl bu kelimeyi kamuslarında kullandıklarına dair nakle başvurulur. Başka türlü de garip olan kelimelerin ne anlama geldiğini anlamak mümkün değildir diyor. Peki nereye başvuracağız? Nakil kaynağı olarak da nereye gideceğiz? Bir tefsir kitaplarında, özellikle mufassal olan tefsir kitaplarında ilgili ayetleri tefsir ederken eğer kelimede geçen bir garip e, bir kelime varsa ayet kelimeden o müfessir e, ayeti kelimeyi tefsir ederken o garip olan kelimenin de ne manaya geldiğine dair şey, şiirler söylüyor, e, beyitler veriyor, Araplardan deyimler veriyor. Ta ki onu anlayasınız e, ne olduğunu diye. Bir de garip ilmine has kılınmış olan kitaplar var. Yani tefsir ilimleri arasında, ölümlü Kur'an arasında sadece Kur'an-ı Kerim'deki garip kelimeleri inceleyen bazı kitaplar e, var. Bu kitapları biz üç sınıfa görebiliriz. Başlangıç seviyesinde olan insanların faydalanabileceği, muasır olarak yazılmış, çok tertipli, düzenli dili kolay olan bazı kelimeler bazı kitaplar var. Mesela kim? kitap gibi Es-Siraç kitabı gibi. bir muasır bir kitap. Doktor Abdülaziz El-Hudari'nin yazmış olduğu bir kitap. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, tefsiriyle ünlenen veya işte Kur'an-ı Kerim'i hafız eden insanların Arapça Arapça olarak başvurabilecekleri e, basit bir dille yazılmış olan kitaplardan bir tanesi. Yine mesela Rejhun Ne'ar diye Kur'an-ı Kerim'in garip kelimelerini inceleyen Abdullah Aziz el Harbi bu da muasır kitaplardan bir tanesi. Dönülebilecek e, kitaplar bunlar. Orta seviye için e, daha böyle hani basit kelimelerle değil de biraz daha tafsilotını anlamak istiyorum e, diyenler için İmle Kudaydanın varil bir Kur'anı var. İmle Kuday erken dönem alimlerinden e, Hicri ilk asırlara yetişmiş olan alimlerden biri onun varil Kur'anı var. Bir de subul Selam kitabının yazarı olan Sanhani'nin e, bu da geç dönem alimlerinden tefsir-i bu Kur'an diye ne çok tafsilata gittiği ne de çok icaz bıraktığı, orta yollu olaraktan anlattığı bir kitabı var. Bir de tafsilat isteyen, yani kelimenin iştikakı, ondan sonra kelimenin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlere göre siyaktan, sibaktan kazanmış olduğu anlam isteyenler, Ra'gub-ül Esrahani'nin e, Müfredat Müfredat-ül Kur'an kitabı var. Bunu Türkçe'ye de çevirdiler. Bu kitabı. E, lakin Arapçasından istifade etmek lazım. E, bu kitabın Türkçe'ye çevrilmiş olanından de değil. Bir de Elma Hocam'ın İçtikakı diye 4 çiftlik bir kitap var. Bu da muhasır kitaplarda. Muhammed Hasan Ecebel isimli bir yazarın kitabı. Bu dört çiftlik bir kitap. Kelimenin İçtikakı nereden geldiği asıl kökü zaman içerisinde kazandığı anlamlar siyasi bakım katmış olduğu anlamlar gibi daha çok e, birçok tafsiratı anlatan kitaplardan bir tanesi. Peki bu e, garip Kur'an e, kitaplarının bu hadiste de var aynı ilim. Yani bazı hadiste Allah Resulü'nün kullandığı kelimeler var. E, o dönemdeki sahabeler bile anlamamışlar. Allah Resulü'ne sormuşlar. Bu ne Allah Resulü demişler. E, şimdi Yaşayan insanların çoğunu bunları anlaması mümkün değil. Ee, Garib-ül hadisleri de değilim var. Hadislerdeki garip olan kelimeleri inceleyen e, kitaplar var. Peki, bizim mesela özellikle Kur'an-ı Kerim'de garip olan e, kelimeleri bilmemizin bize faydası ne? Bize faydası şu, e, bir kelimenin içerisinde çok ince manalar olabiliyor. O kelimenin orada kullanılmasının o ayeti kelimeye kattığı çok böyle farklı anlamlar, insanın iç dünyasını etkileyecek anlamlar olabiliyor. Bunu bilmenin yolu o garip olan kelimenin manasını bilmekten e, bilmekten geçiyor. Tabi asıl önemli olan, daha önce de söylemiştik, Arapçada kelimelerin müfret manasını bilmekten ziyade siyakın ve sibakın, kelimenin kullanıldığı yerin kelimeye kattığı anlamı, e, anlamı bilmek. Çünkü Arap lügatının özelliklerinden biri buydu. Yani bir tek kelime Farklı siyaklarda kullanıldığı zaman, farklı cümle yapıları içerisinde kullanıldığı zaman çok farklı anlamlar elde edebiliyor. E, fakat o siyakın içindeki farklı anlamı anlamanın yolu da yine kelimenin müfret olarak manasını iyi bilmekten geçiyor. Onun için Garibul Kur'an kitapları tefsirde önemli etkenlerden bir tanesi. İkinci meselemiz ne? Muharrab e, dedi. Yani e, Muharrab ne demek? Arraba yuharribu tahriben. Bunun İsm-u mefölü, muarrabin, müfa'alim gibi. Muarrab, Arapçalaştırılmış demek. Arapçalaştırılmış. Arrada Arapça kıldı, muarrabın Arapça kılınmış demek. Lügat manası. Peki ıstılahtaki anlamı ne? İstılahtaki anlamı, Arap lügatından olmayan kelimelerin Kur'an-ı e alınması ve Arapçalaştırılması demek. Şimdi bu konu dediği konu bu kısmı anlatıyor. Tabi buraya girmeden önce şu meseleyi söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'den muarrab olan kelime var mıdır, yok mudur? Bu alimler arasında ihtilaf edilmiş olan bir konu. Kur'an-ı Kerim'de muarrab var mıdır, yok mudur? Bu alimler arasında ihtilaf edilmiş olan bir konu. Cumhur ulema Kur'an-ı Kerim'den muarrab bir kelimenin olmadığını söylemiştir. Kur'an'ın bütün kelimeleri Arapçadır. Arapça olmayan hiçbir kelime Kur'an-ı Kerim'in içerisine dahil edilmemiştir demişler. Neye dayanarak bunu söylemişler? Çünkü demişler Kur'an-ı Kerim'de Allah ısrarla bu kitabın Arapça olduğunu ve acemi olan bir şeyin bu kitaba dahil olmadığını söylüyor. Mesela Allah Azze Celle, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor Ne zeledihir ruhul amin. ''Alâ kalbike li tekûne minel muvvirîn, bilisânin arabiyyin Bu kitabı sen uyarıcılardan ırdiye senin kalbine cibûl indirmiştir. ''bilisânin arabinin mübin, ''Ap açık olan bir Arapça kitapla, lügatla indirmiştir.'' diyor. Mesela şimdi şöyle düşünün. Ap açık olan Arapça kitap.'' Bu tek bir ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçiyor değil mi? ''Bu kitap Arapça bir kitaptır.'' diye. Şimdi ben Türkçe konuşuyorum şu anda. Mesela Türkçe konuşurken diyelim ki 20 tane kelime kullandım. Bunların 10 tanesini yabancı kelime kullanırsam, sizin bilmediğiniz acemi kelime, benim dilim apaçık bir Türkçe olur mu? Olur mu? Anlar musunuz ne söylediğimi? Bir tane Kürtçe koysam, bir tane Zazaça koysam, bir tane Arapça, bir tane İngilizce. Tamam Türkçe belki genel manayı anlayabilirsiniz söylediklerimden Türkçeden. Ama biri sorsa bu adamın dili fasih midir? Mubim bir dil midir? Dese, Hayır dersiniz. E bu adam konuşmayı bilmiyor dersiniz. Bunlar da bu ayet-i kerimelerdeki bu Arabiyyum mubim ifadesinden bunu çıkarmışlar. Demişler ki e, bir insan Arapça, yani Allah Azze ve Celle Arapça ile Kur'an indirdiğinde eğer içerisinde acemi kelimeler olsa tamam Araplar bu kitabı anlayabilirler. Fakat hiç kimse bu kitap mubim diyemez çünkü içerisinde anlamadıkları kelimeler var. Yine mesela ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle de diyor ki لِسَانُ لَّذِيٌ حِدُونَ اِلَيْهِ عَجَمِيٌّ ya hazalisanul arabiyyun mubin. Onların ilah ettikleri lisan acemidir. onların dili icat şey acemidir. Fakat bu kitap arabiyyun mubin. Apa bir gibi Arapça ile indirilmişti. Başka bir ayette diyor ki: Eee ya la naj'alnahu kur'anan acemiyan yaqalu men Biz bu Kur'an'ı acem bir dilde indirmiş olsaydık bu sefer de diyeceklerdi ki Muhammed biz anlamıyoruz. Niye bu ayetleri tafsilatlandırmıyorsun? Yani tefsir yap Ayetlerini açıkla ki biz bunu anlayalım diyeceklerdi. Yani hem diyorlar Allah bu Kur'an'ın apaçık bir Arapça kitap olduğunu söylüyor. Hem de Allah bu kitabın acemi bir kitap olmadığını söylüyor. Haliyle diyorlar ki bu kitap benim içerisinde hiçbir surette acemi bir kelime yoktur diyorlar. Zaten ihtilaf şurada değil ha. Yani bütün alimlerin üzerinde ittifak ettikleri ortak nokta şu. Kur'an-ı Kerim'de acemi bir terkip yoktur zaten. Yani iki, üç tane kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu cümle yabancı böyle bir cümle yoktur. İhtilaflar ne var? Kelime olarak, müfret olarak. E, Acem kelime vakı olmuş mudur Kur'an'da yoksa olmamış mıdır? Diye. Bir de bu görüşü. Bir de olur diyenler var. Yani Kur'an-ı Kerim'de acemi olan kelimeler vardır. E, Kur'an'da vakı olmuştur diyenler var. Peki bunların delilleri ne? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Biz nahi okurken hatırlarsanız gayrimusarif kelimeler vardı. Doğru mu? Gayrimusariflerden bir tanesi de neydi? Alemiyetle beraber hücumet e, olanlardı. Yani hem alem özel isim hem de Arapça değil başka diller Arapçaya gelmiş kelimeler ve bunların çoğu da Kur'an'da geçen isimler. İbrahim gibi, Musa gibi, İsa gibi. Öyle değil mi? Bunlar hepsi e, Kur'an-ı Kerim'de olan kelimeler. Demişler ki bir şeyin vuku buluyor olması onun olduğunun delilidir. Zaten yani Kur'an-ı Kerim'de e, acemi kelimeler alın size var. İsim olarak varsa başka kelimelerin olması da mümkündür. Ve peygamberlerden hemen hemen gay-i e, musarif oynayanlar hangisiydi? Ortası varlı olanlardı. Öyle değil mi? 3 harfi. Nuh, Lut gibi. Kalan sayılan yirmiye yakın acemi isim var şeyde. E, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Demişler. Demek ki başka kelimelerin olması da Vakidir. Bu bir. iki demişler ki Allah Azze ve Celle bu kitabın içerisinde acemi kelime olmadığını e, söylemiyor. Bu kitabın acemi bir kitap olmadığını söylüyor. Yani bu kitap yabancı bir dili. Arapça dışında bir dille indirilmemiştir diyor. Eyvallah. Ama Allah demiyor ki bu kitabın içerisinde e, şey yoktur. E, acemi bir e, acem olan hiçbir kelime yoktur. Böyle bir şey söylemiyor. Kaldı ki diyorlar mesela biraz önce verdiğim örneği tersinden düşünün. Bir adam yeni cümlelik bir kelime, 20 kelimelik bir cümle kursa. Bunun içinde 10 tanesi yabancı olsa, birisi size sorsa anladınız mı? Anladım. Dilimiz olduğu için. Peki fasih midir, mübin midir? Hayır dediniz. niye? Çünkü çok fazla yabancı kelime var. Ama 20 tane kelimenin içerisinden bir adam bir tane yabancı kelime kullansa veya iki tane yabancı kelime kullansa anladınız mı? Anladık. Dili fasih midir? Fasihtir. İki tane yabancı kelime 20 tane kelimenin içerisinde o dili fasih olmaktan çıkarmaz. Kur'an-ı Kerim'de 6 bin tane ayet, yüz binlerce kelime var. Yüz binlerce kelimenin içerisinde 20 tane, 30 tane acemi kelime demişler. Kur'an-ı Kerim'i fasih olmaktan, mübin olmaktan çıkarmaz. Demişler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Arapça olmayan acemi kelimeler vakı olmuştur demişler. Peki, tamam bunlar hem e, vaka yönünden var olduğunu gösterdiler. Hem de nazariye yönünden, yani akıl yönünden Cumhur'un söylediklerinin e, çok daha büyük meseleye muntalık olmadığını söylediler. Peki Cumhur bu peygamber isimlerine ne diyor? Mesela örnek veriyorum, İmam Şafi Kur'an-ı Kerim'de Arapça olmayan bir kelime yoktur diyor. Bütün kelimeler Arapçadır. E, İmam Şafii İbrahim kelimesine gayrı muntalık okumuyor mu? Veya Musa kelimesine gayrı muntalık okumuyor mu? Mesela وَاَجُنْهُرِمْ اِلْفَسِرِمْ Kur'an-ı Kerim'de Arapça şey yoktur diyorlar. Ee, işte Kur'an-ı Kerim'de Acem kelime yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de gayr-ı olaraktan gelen kelimeleri böyle yarad etmiyorlar mı? Değiştiriyorlar mı e bunlar? Hayır. Peki nasıl cevap veriyorlar buna o zaman? Gayr-ı kelimeleri kabul ettikleri anda, alemiyetle beraber ücbet vardır anda ya da Kur'an-ı Kerim'de Acem kelime olduğunu kabul etmiş oluyorlar. Cumhur buna iki şekilde cevap vermiş. Yani bu Kur'an'da vaki olan hepsinin ortak ittifak ettiği acem kelimelerle ilgili, Birincisi bu muvafakat demişler. Aynı anda birçok lügatta aynı kelime aynı anlamda kullanılmıştır demişler. Yani İbrahim kelimesi hem de olan bir kelime demişler hem de Arapça'da olan bir kelime. İki kayın da bu kelimeyi özel isim olaraktan var etmişler. E, demişler. Yani burada muvaffakat, muvaffakat var demişler. Bazısı da demiş ki Kur'an-ı Kerim gelmeden önce Araplar bazı kelimeleri şeyden aldılar. Diğer dillerden aldılar. Birinci görüşün ismi nedir muvaffakat? E, görüşü diller birbirinden muvaffakat etmiştir. Araplar bazı kelimeleri başka dillerden aldılar demişler. Zaman içerisinde bu kelimeleri bir mutk ederken Arapçalaştırdılar. Bunu bunları artık türetmeye başladılar. kök haline getirdiler. Bunları türetmeye başladılar. Öyle bir oldu ki o dilin sahipleri bile bu kelimeyi Araplardan duysa o kelimenin Arapça olduğunu anlamayacak şekilde kelime Arapçalaştı. Çünkü diyorlar ki dillerin ve dillerin birbirinden etkilenmemesi mümkün değil. Bu sosyo sosyolojik bir mesele. Yani toplumlar birbirlerini gördüklerinde, ticaret yaptıklarında yan yana geldiklerinde birbirlerinden etkilenirler. Mesela sen mesela gittiğinde Mısırlıların Başa dediklerini diyersin. Ee, Başa. Nereden geliyor bu kelime? Paşadan geliyor. Paşa'dan. Artık Osmanlıca'dan mıdır? Farsçadan mıdır? Biz de Farsçadan mı almışız bilmiyorum ama onu almışlar. İlk etapta çoğu insan anlamıyor ne dediklerini. Yani P olarak değil. P olmadığı için onların dilinde B olarak kullandıkları için böyle. Mesela bu döner var ya döner. Döner kelimesinin Suriye, Suriye'de de var. Tabii onlar biraz daha farklı yapıyorlar. Çevirme diyorlar onlar. Eski, eski Türkçe'ye çevirdikleri için bunu çevirme diyorlarmış. Ç harfi Arapçada olmadıkları için şavurma diyorlar. Mesela birçok e, Türk bunu ilk duyduğunda anlamıyor. Yani bunu çevirmeden şavurmaya dönüştüğünü adam anlamıyor. Mesela bunun gibi. Diyorlar ki o kelimeler o kadar Arapçanın içinde yer etmiş ki, dilin sahibi bile onu duyduğunda onun nereden geldiğini bilmezler. Kur'an'ın dinde bu kelimeler Arapların arasında zaten vardı. Ve birçok Arap bunu dışarıdan aldığını da bilmiyordu. Arap yurdunun olduğunu zannediyordu. Hani bu kelimeler bizim dilimize has kelimelerdir diyordu. Allah da onların kullanmış oldukları kelimelerle indirdi. Onun için diyorlar hiçbir mesela ashab e, muaradtan denilen kelimeler hiçbirine Allah Resulüne sormamış. Mesela şimdi bir gelecek. Allah'ın e, mişkat kelimesi muarad bir kelime. Başka yerden alınmış. Ayet-i kerimelerde yok bugün Allahu niyyirü selamavati vel ard. Mesel Hiçbir sahabe sormuş mu e Allah Resulü bu mişkat, bu mişkat ne demek? Bu e, kimse sormamış. Demek ki artık kelimeler Arapçalaşmış ve insanlar onu Arapça olmadığını bile e, bilmiyorlar demişler. E bunlar, bunlar da şey cumhurun cevabı. Onun için demişler bu kelimelerin e, Arap demenin bir anlamı yoktur. Bunlar zaten Arapça e, kelimeler, bunlara Arap demenin bir anlamı yoktur demişler. Evet. Bu muarrab meselesi var mıdır yok mudur? Bunun meselesi. Şimdi kalan beytlerde bize muarrabla ilgili örnekler verecek. مَا جَاءَكَ الْمِشْكَاتِ فِي تَعْرِبِ 85. E, beyti. Mişkat kelimesi, örnek olarak da söyleyeyim Nur suresinde Allah'ın nuru anlatılırken kullanılan bir kelime. Allah'ın nurunun misali, Mişkat e, gibidir diyorlar. Bazı alimler bu muarab meselesini kabul edenler diyorlar ki Mişkat kelimesi Habeş ruhatından alınmıştır. Yani arapça'nın özünden değildir. Habeş ruhatından alınmıştır. Habeşler duvarın içerisinden mal koymak için uydukları oyuna Mişkat diyorlar. Bu eski e, elleri e, görmüşseniz özellikle köy evlerini veya eski şehirlerde de vardır. Dolap molap hani bunlar çok böyle lüks işler olduğu için o zamanki insanlar için genelde böyle e, dolap niyetine duvarı geliyorlar. Kareler var duvarın içerisinde. Oraya sandıklarını vesaire oraya koyuyorlar. Yüklük gibi yani. Yüklüğün küçük hali. O yüklüğün küçük haline işte şey diyorlar. Mişkat e, diyorlar. Bu Hadeş Ruhat'ından e, alınmıştır e, diyorlar. Evet. 86 kelimeler bunlar hepsi. Allahu ves-sijinu thumma ve huvel adlu Allahu ay Allah, kelimesi es-sijinu kelimesi thumma el-kisfu sonra el kelimesi kedalik bunun gibi el-qistasu qistas kelimesi de uh, oradan uh, muarref bir kelimedir ve huvel adlu adalet anlamına geliyor Allah'un kelimesi yine demişler ki bu hadislerin yuvatından alınmış olan bir kelimedir. Kim için kullanılıyor mesela bu İbrahim Aleyhisselam için değil mi? İbrahim halim olan ve Allah olan kullu diyor Allah Azze ve Yani böyle çok dertli, böyle inmeyen, hani derdolan adam ah ah der ya, ah ah der. Hani böyle derdinden dolayı, sıkıntısından dolayı. Öyle bir kuldu diyor Allah Azze ve Cene. Tabi burada kast şikayetlenen anlamında değil. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ahireti kendine dert ettiğini, Allah'tan korktuğunu, Allah'ın azabından çekindiğini anlatmak için söylenen bir kelime. Bir de merhametli anlamı var bu kelime. Diyorlar ki bu kelime Habeş ruhatından alınmış. Habeşliler evvah kelimesini iki anlamda kullanıyorlar. Bir yakın sahibi anlamında kullanıyorlar. Yani bir şeye yakın bir inanan adam bir de merhametli anlamında kullanıyorlar. Fakat şeyi kabul etmeyenler, bu kelimenin muarab olduğunu kabul etmeyenler ve ah'tan geldiğini söylüyor. Ah ah diye inlemekten geldiğini söylüyorlar. Sicil kelimesi bu da kıyamet sahneleriyle ilgili kullanılıyor. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيْي سِجِلُ Biz o gün semayı duyuyoruz diyor Allah Azze ve Celle. كَتَيْي سِجِلُ Yani şeylerin e, kitapların durulduğu gibi biz o semayda semayı diyor Allah Azze ve Celle. Bu sicil kelimesi diyorlar ki bu kelime Habeş ruhatında iki anlamda kullanılıyor. Ya kitap anlamında kullanılıyor ya da adam, kişi, erkek olan kişi için kullanılıyor diyorlar. Bir kiflun kelimesi var. Kiflun aynı Arapçadaki daifun gibi. Yani bir şeyin kat kat olmasıyla alakalı. Mesela Allah diyor ki Allah size iki kat veren yani, ee, anlamında kullanılıyor. Bu da demişler ki Arapçaya sonradan dahil olmuş olan e, kelimelerden bazısı daha uyuyormuş. Bu Arapçanın kendi aslında olan e, bir kelime demiş. Bir de burunda Rumlardan aldığını söylemişler burada dedi ki Yahuda adilu kıstas adil adalettir e, demişler Bazıları da Rumlar bunu adalet anlamında kullandıkları gibi tartı ve mizan anlamında da e, kullanıyorlar yani mizan adaletin simgesi olduğundan dolayı e, demişler ki kıstas kelimesini bu anlamda kullanıyorlar bunlar sadece bunlardır değil örnek verdi sadece yani bu tip kelimeler Muharraf olan kelimelerin örneğidir dedi. Çok güzel. Şimdi diyor ki devam ediyor. 87. beytte. Ve هذه ve nahvaha qad ankara. Cümhuruhun bil wufqi qalu ihzara. Ve هذه ve qad ankara. Cümhuruhun bil ve hazibu yani nereye işaret ediyor? Yukarıda saydığı ayet secimki fil kıstas kelimeleri. Bu kelimeler ve laha ve bunların benzeri gibi olan buraya almadığımız ama Kur'an-ı Kerim'de bulunan kad inkar etti muakkak ki kim diyor ulema bunları inkar etti. Peki ne dediler belli vfk Varsa da muvaffakattır derinler. Vıfıktan kastettiği muvaffakat. Yani tamam, Kur'an-ı Kerim'de vakı olmuş ise bile bu muvaffakattır. Neydi muvaffakatın anlamı? Aynı kelime iki farklı dilde aynı anlamda var edilmiş ve aynı anlamda kullanılmıştır. Denk gelmiş sadece demişler. Ya bu Arap sebebeleri dilde de var demişler. Kalu ihvera sakının. Yani Cumhur demiş ki bu Kur'an'da muharap kelimenin vakı olduğu görüşünden de şiddet ile sakının. E, kolum, çünkü böyle bir şey söz konusu değildir değil mi? Zaten yukarıda anlattık. E, Cumhur var olanları nasıl izah etmiş diye onu da anlattık. Evet. Bu, anlatmış olduğum yerle alakalı? Anlaşılmayan veya benim anlatamadığım bir yer var mıdır? Buyur abi. Burada bizim tercih ettiğimiz bir, şey mi, bir dönüş var mı? <gülüyor> var, Kur'an-ı Kerim'de e, muharap olan kelimeler var. Çünkü vakı olmuş yani, hani özel isimlerin hepsi e, bunun örneklerinden bir tanesi. Yani gayrı Musarif'taki o babı kabul eden herkes e, bunu da kabul etmek zorunda. Hacem kelimeler vakı olmuş ama e, doğru olan ne? Bu yüz binlerce kelimenin içerisinden e, başka dilden alınmış, Arapça'laştırılmış olan kelimeler o dili fasih olmaktan çıkarmaz. Şayet öyle bir şey olsaydı buna ilk itiraz edecek olanlar kimlerdi? Müşrikler olurdu. Yani sen arabayı mübin diyorsun o Muhammed, e, benzerini getiremezseniz diyorsun ama senin kullanmış olduğun bu e, dilde Yabancı kelimeler var derlerdi diyor. Onlar bile böyle bir itirazda bulunmamışlarsa demek onlar bile bu kelimeleri artık Arapça kelimeler olarak kabul etmişler. Hocam bu idram, <gülüyor> ha, bu idram vacip mi <gülüyor> olsa hükmü, idramın nasıl? İdramın hükmü nedir? Ee, okurken hükmü, mi? Evet. Yani bu vacip olan idram e, tabi fakat vacip derken bizim şeriatta kastettiğimiz vacip değil. Yani Yapmadan da günahkar olur, okurbet alır de tecrüb olaraktan okurken idram yapılması gerekir. Ve başka soru sorama bilir? Yok. Bu ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.